Velhamdülillah ve salatu ve selamu Bir bina için temel ne kadar önemliyse, ümmet içinde aile bir o kadar önemlidir. Ümmeti aile oluşturduğuna göre, bu önemli yapıda kadın ve erkeğin önemi asla göz ardı edilemez. Bu nedenle aileyi meydana getirecek olan bireylerden başlamak lazım o yuvayı tanımlamak için. Irak cephesiyle başlayalım. Irak cephesinde savaşan Osmanlı ordusu komutanlarından Halil Paşa, emrinde bulunan askerleri korumak düşüncesiyle, onlar çok, biz azız, sizi burada telef etmek istemiyorum diyerek İngilizlere teslim eder. 10 bin kişilik birliğin teslim bayrağını çekmelerine rağmen İngilizler ancak 3 gün sonra teslim alır ve esir kampına koyarlar. O günler biter, savaş bitmiştir. Esirler esir değişimi için gemilere bindirilip İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarılırlar. Ancak askerler nereye gittiklerini bilmemekte. Esirler arasında bulunan Kayserili Hamdi Çavuş'un İngiliz komutanla aralarında geçen bir diyalog o kadar önemli ki aileyi konuşurken bunu es geçemeyiz. Bizi nereye götürüyorsunuz der Hamdi Çavuş. İngiliz komutan, kimseye söylemezsen sana söylerim der. Rotamız İstanbul, sizi esir değişimi için götürüyoruz. Peki biz gidiyoruz da sizin için geliyorsunuz. Sadece bizi yollasanız ya deyince, biz de sizi doğuran analarınızı görmeye geliyoruz der. Bizim analarımızı sen değil, evdeki amcamız dahi göremezken, sen nasıl göreceksin? Boşa gidiyorsunuz. Fakat niçin görmek istiyorsunuz analarımızı? Bu işle ne ilgisi var? diye sorar. Komutan ağzındaki baklayı çıkartır. Bu savaşa başlarken, bizim de, sizin de 200 bin askerimiz vardı. Bizim o 200 bin asker, Sizlerin eliyle yok oldu. Bir, 200 bin daha ilave ettik. Onun da 100 bini yine sizlerin eliyle yok oldu. Sizde ise hiçbir ikmal ve takviye yapılmadığını biliyoruz. Askeri üstünlük, silah ve mühimmat olarak sizinle kıyas kabul etmeyecek kadar üstünlük var bizde ama nasıl oldu da sizin bu 200 bin kişiniz, bizim 300 bin kişimizi öldürüyor. Ve hala karşımızda bugün dimdik durabiliyorsunuz. Makinalı tüfeklerimiz ateş kusuyor. Buna rağmen bir tek asker geriye bile bakmıyor. Üzerimize gelmeye devam ediyor. Bu işin sırrını çözemedik. Bir tek şüphemiz sizi yetiştiren o ailelerinizde kaldı. Onun için bir de onları göreceğiz. İstanbul'a gelirler. Birkaç gün sonra... O İngiliz komutan Hamdi Çavuş'la vedalaşmak için yanına gelir. Hamdi Çavuş merakla sorar. Ne yaptınız? Hani annelerimizi görmek istiyordunuz. Görebildiniz mi? Komutan kendinden emin bir eda ile Evet göremedik ama teşhisimiz doğru der. O analar nasıl bir terbiye vermiş ki aç açık Silahında mermisi yok, süngüsüyle savaşıyor. Ayağında çarığının üstü varsa altı yok, yalınayak savaşıyor. Yiyecek ekmeği yok, otların köküyle, ağaç yapraklarıyla, börtü böcek yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Asla korku yok, ümitsizlik yok, moral bozukluğu yok, isyan etmek yok, kaçıp canını kurtarma düşüncesi yok, yok. Bu yokluklar içinde bu başarının sırrı dinine, vatanına ve o mukaddesatına yürekten inanmış bu kahramanları o anneler Haydi oğlum emanetin Allah'a sizleri bugünler için doğurduk haydi git ya gazi olup şerefinle dönersin baba ocağına başın dik yüzün ak olarak ya da şehit olup şerefinle Allah'ın huzuruna varırsın Düşmana asla arkanı dönme. Bütün gücünle saldırmazsan, Sana emzirdiğim sütümü helal etmem. Diyerek yollamıştı askere. İşte o Mehmetleri, Bu anneler yetiştirip yollamıştı. Çanakkale geçilmez dedirten, Düşmanının ateşine göğsünü siper eden, Asla geri dönmeyi düşünmeden, saanak halinde yağan kurşunlara inat, bir öndeki siperleri tutmaya çalışan, üç saniye sonra öleceğini bildiği halde, gözünü kırpmadan ölüme atılan Anadolu'nun evlatları Mehmetciklerdi. Ancak bunları anlaması uzun zaman aldı o İngiliz'in. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu mübadele yani esir değişimi, Günler sürmüş, oradaki askerlerin, Mehmetçiğimizin, dedelerimizin mektuplarını okumuş, tercüme ettirmişler. Hiçbir anayı görememişler ama o mektuplardan yüzlercesini okuyarak her şeye şahit olmuşlar. Bu örnekle başlamak istedim, aileyi konuşmaya çalışırken. İşte, bu tespitleri bilen İngiliz cephede bozamadığı düşmanı aile yuvasında bozmak için saldıracağı cepheyi keşfetti. Bütün gayretiyle bizim aile düzenimizi, o meşhur aile anlayışımız var ya ve inanç dünyamız bunları yok etmek için elinden geleni ardına koymadan çalıştı. Hatta General Lord Gürzon çok Mühim komutanlardan bir tanesi tarihte avam kamerasında yaptığı bir konuşma var. Belki aranızda bilenler vardır. Kur'an-ı Kerim'i gösterdi, İngilizce yazılan bir Kur'an-ı Kerim'i. Bu kitabı dedi, Türklerin hayatından çıkarmamız lazım işte. Bu elimde tuttuğum kitap var ya, onların hayatında olduğu sürece biz bu Müslümanları mağlup edemeyiz. Ve işte onlarca sene sonra bugün bakıyoruz ki geldiğimiz noktada ne kadar da başarmışlar bir şeyleri. Ama bu tebrik edilecek bir başarma değil. Lakin maalesef durum bundan ibaret. Başardılar. Dünün bir ömürlük kurulan aile yuvaları artık efsane olmuş durumda. Bir yastığa baş koysun diye uğurlanan gelin damat artık yok. Bir milyon nüfusu olan şehirlerde boşanma davalarına bakan yedi sekiz mahkeme yetişemiyor artık. Dokuzuncu, sonun kurulması için imza toplanıyor. Bu hale geldik. İşte o yüzden bugün dilimiz döndüğünce aileyi nereden nerelere geldiğimizi konuşalım istedik. Evlerimiz, bizim kalemiz, evlerimiz... Bizim imanımızı koruduğumuz yer, evlerimiz aslında bizim davamız. 1 artı 1, 2 artı 1 şu manzaralı, şuralı, boyası böyle, eşyaları şöyle değil, o evde maneviyatımız vardı. Biz evimizi böyle görmediğimiz, ev dediğimiz zaman kaç odasının olduğu, kapılarının ne model olduğu, mobilyalarının ne marka olduğu aklımıza gelirse ve biz ev dediğimiz zaman yeni bir daireyi emlak aklımıza gelirse biz zaten hepten kandırıldık demektir. Biz öyle bir millettik ki evin mahiyetini bilen insanlardı dedelerimiz, nenelerimiz. Üç kuruşa çalışırlardı. O haldeyken az kazansalarda hem yardımlarını yaparlardı, hem kıt kanaat geçinirlerdi, hem onca koşuşturmalarına, onca meşgale olmasına rağmen sırtında yine de birbirlerine bugünün yaşayan insanlarından daha çok destek olurlardı. Birbirlerine daha çok ilgi gösteren insanlardı. Ne oldu da bize ev dendiği zaman, evlilik dendiği zaman, aile dendiği zaman farklı şeyleri anlar olduk. Bunlar danışıklı dövüşler değerli kardeşlerim. İlk anlattığım o İngilizlerin geldiği ve tespit ettiği şeylerden yaklaşık 50 yıl sonraya eski adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, şimdiki Rusya'nın o dönemlerine, sözde aydınlanma düşüncesiyle birlikte insanların dini düşüncelerini, değerlerini Dışlamayı beraberinde getiren bir akım oldu. Bu ülkemizde de devam etti. Bu öyle bir zihniyetti ki karşısında ne varsa ezip geçiyordu. Din önemli olmadığında artık aile kavramı da yara alacaktı. Öyle de oldu. Batı toplumlarındaki durumu hepimiz biliyoruz. Bugün şöyle baktığımız zaman, aile bağlarının, aile kavramının ne kadar ayaklar altında olduğunu anlıyoruz. Aile bağı ve aile kavramı yaşadığı sürece devrimimiz güçsüz kalacak. Görüşünü bir hayat felsefesi haline getiren Marksist toplumlarda aile yapısı nasıl? Lütfen bakın. İşte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanı o zaman Mihail Gorbaçov'un komünizme yönelik İlk eleştirisi ne diyor aile kurumunu bozdular çocukları anne sevgisinden mahrum ettiler bu örnek olarak bize yeter bugün modern batı toplumları dediğimiz toplumlarda modernleşme adı altında her türlü aidiyet noktaları bombalanıyor bireycilik ön planda 17 18 yaşına gelen bir genç özgürlük adına Kendin kazan, kendin ye, kimse hesap verme sloganıyla hayatına devam ediyor. Daha hayatlarının baharında hayatın imtihanı karşısında direnme ve ayakta durma güçlerini yok ettiler. Yalnız yaşa, yalnız öl, yalnız ye, yalnız gül, yalnız ağla. Yalnızlaşmayı beraberinde getiren bu materyalist yaşam tarzı maalesef, Gençleri korkunç bir yıkımın kollarına attı. Ve bunun sonucu olarak uyuşturucu, alkol, fuhuş tuzağına düşen genç dimalar, şiddet yanlısı ve bütün dini değerlerini artık yerle yeksan etmiş bir ruhla donatıldı. Aslında batı ailesizliğin ızdırabını çekiyor. Ve bugün özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yeter ki aile kurun, size şu kadar para verelim. Bizden aylık bir maaş mı istiyorsunuz? Yeter ki aile kurun, resmi olarak evlenin, bize nerede oturduğunuzu söyleyin, size şu kadar maaş verelim. Eve eşyası mı lazım? Onu tedarik edelim. Hatta çok uzun yıllarda rahat rahat ödeyebileceğiniz konutlar verelim. Ama yeter ki bir aile kurun diyorlar. Bizim aile değerlerimiz gibi bir dertleri yok ama şu anda batılı toplumda ailenin parçalanmasının farkında. Artmayan nüfus oranlarından ve evlilik dışı ortaya çıkan çocuklardan, huzursuzluktan, intihar vakalarından bunu çok iyi anlıyoruz. Dünyada durum böyle. Şimdi o tarihlerden ve o durumdan bize doğru gelelim. Ailelerimize. Kardeşlerim, bazı ufak tartışmalar olur değil mi? Biz bu tartışmaların devam etmesini istemeyiz. Hangimiz huzurumuzun kaçmasını ister? Lakin maalesef bu tartışmaları o kadar küçümsüyoruz ve o kadar uzatmamak için susuyor, bunu tatlıya bağlamadan yolumuza devam ediyoruz ki içimizde bir şeyler birikiyor. Bugün, Karı-kocanın veya evlatla anne-babanın arasındaki en önemli sorunlardan bir tanesi, o içe attıklarımız. Bugün bir yerimiz kesildiğinde, hemen pansuman yapmaya çalışırız elimizden geldiğince. Tentür diyor, şu, bu. Veya doktora gideriz bir kesik olduğunda. Eğer ben o pansumanı yapmazsam, mikrop olacak. Zararlı bakteriler şunlar bunlar. İşte şeytan da, hanımınla, kocanla, evladınla tartışmalarını izliyor ve bunu kalbinde biriktiriyor. Bugün susuyorsun, yarın susuyorsun, belli bir zamandan sonra o işine attıklarını affedersin kusuyorsun ve altı ay sonra, bir sene sonra mahkeme koridorlarında yerini alıyorsun boşanmak için. Bugün deniyor ki, biz birbirimize deliler gibi aşıktık. Birbirimizi hayal etmekten, ''Ne zaman evleneceğiz? Kaç ayımız kaldı? Odamız nasıl olacak? Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Hafta sonu için ne plan yapacağız? Emekliliğimizi nerede değerlendireceğiz?'' diye konuştuğumuz, hayaller kurduğumuz insan, ''Benim gözümü kör etmiş, hiç kimseyi göremiyorum.'' dediğim gözümün nuru, kocam veya kadınım benim için şu anda bir el. 6 ay geçmiş. Neler oldu peki? İşte şeytan bu küçük tefek şeyleri öyle büyüttürüyor ki, iblisin görevlerinden bir tanesi de büyüteç olmaktır. Mikroskop bazen. Ayrıntıları görmek için o gerekiyor. Küçük tefek şeylerden dolayı çıkan tartışmalara hepimiz zamanında şahit olduk değil mi? Gerek ailemizden veya etrafımızdan duyduk, tecrübe ettik. O tartışmalar anında öyle büyük geliyor ki bize bir şeyler... Halbuki su duruluyor. Aa çok da büyük şeyler değildi benim kafaya taktığım şeyler diyoruz. Ama o an bizim için dünyanın sonu gibi geliyor. O yüzden iblisin bu tuzağına karşı bizim uyanık olmamız lazım. O tartışmaları hemen kapatmak, hemen şöyle üstünü örtmek yerine az önce bir tartıştık şu konuda hakkını helal et. Şundan dolayı ben böyle demiştim. Seni şöyle anladım diyerek tertemiz bir şekilde bir pomatla, bir tentirdiyotla pansuman yapıp yarayı kapatacağız. Şöyle düşünün, banyoda üst kattan gelen bir sızıntı var. Evvela tavanda böyle bir rutubet oldu, ardından renk değişikliği oldu, ardından böyle damla damla, damla damla terlemeye başladı, sonra küf olmaya başladı derken damla damla şöyle, sular geliyor. Sana göre basit bu da. Ne olacak yani? Ama sonra aradan zaman geçiyor. O önlem alıp da kurtarabileceğin şey senin için koca bir banyonun tavanının yıkılıp tekrar yapılmasıyla son buluyor. Halbuki o an üst komşuya çıkıp, kardeşim böyle bir durum var, galiba bir sızıntı var, yaptırır mısın desen önlem alınsa o da aşağı suyun gittiğinden haberdar olsa ve sen yukarıdaki işlem bittikten sonra güzelce o köşeyi kazıyıp bir alçıyla, beyaz çementoyla yamasan ne olurdu? Ama şimdi hem her taraf battı, on dakikada olacak bir şey için günlerce bir yıkım söz konusu. Buna benzemiyor mu Allah aşkına? Senin için küçüktü ama karşıdaki insan için nasıldı bir, ikincisi iblis, acaba o küçük tartışmayı alıp nerelere götürüyor? Bizim hanımımızla, kocamızla, çocuklarımızla yaptığımız o küçük tartışmalar, maalesef yok sayılan şeyler, halbuki iblis ondan istifade ediyor. Bugün, özür dileyerek söylüyorum, bizde bir maymun iştahı var. Medyadaki elbette cereyan eden hadiselerde buna örneklik teşkil ediyor. Bugün insanlar, Acaba nerede bir hata yapsa da onu görsem anlayışında. Kadında da var, bu erkekte de var. Lakin biz bilmeliyiz ki eşler birbirlerinin kusurlarını, açıklarını araştırmakla sorumlu değiller. Görevleri bu değil. Neden birbirimizin açıklarını yakalamaya yönelik çalışırken tam tersini yapmaya çalışmıyoruz? Birbirimizin muhabbetini arttırmaya yönelik durumları yakalamaya çalışmıyoruz. Neden ıskalıyoruz mutluluğu? Neden bir evi amiyane tabirle cehenneme çeviriyoruz? Neden bir gül bahçesi olmuyor? Evet, her gün gül bahçesi olmak zorunda mı değil ama neden bu kısa aralıklarla bitmiyor? Neden bir kabusa döndürmeye çalışıyoruz? Çünkü kadın da erkekte birbirlerini rakip olarak görüyorlar. Daha evlenmeden önce de kadın veya erkek Anne ve babasının, etrafındaki arkadaşlarının veya akrabalarının tesiriyle, aman bu erkek tarafına aldanma, şöyle davranırsan, alışır böyle davranırsan şunu şunu der, sıkı tut kendini şöyle davran. Erkeklere de, kadınlara güven olmaz, saçı uzundur, aklı kısadır gibi, saçma sapan ve hiçbir dayanağı olmayan şeylerle, belki kendisi de bir kadın olan annesi veya teyzesi tarafından bunlar söylenecek. Aman kadının her dediğine inanma. Bak erkek de bir taraftan gaza getiriliyor kadında. E zaten daha evlenmeden önce birbirlerinin hatalarına odaklanmış olan bu aileden ne bekliyorsunuz? Biz birbirimizin hatalarını görmek için değil muhabbet edebilmek hata da olsa ortada bir yanlış da olsa bunları beraber telafi etme sanatını göstermek için evlendik oysa. Aile içinde iletişim kurabilmek için anlayış lazım, sevgi lazım, saygı lazım ve güven lazım. Peki bunlardan bir tanesi olmazsa anlayış, sevgi, saygı, güven. Bir insan bunlardan hangisini aradan çıkardığında veya diğerlerinden daha az miktarda olsa sizce bu kadın ve erkek mutlu bir şekilde devam eder. Hemen inceleyelim anlayışlı bir insan değilse kocan veya hanımın sadece seviyor sana saygı duyuyor tercihlerine vesaire sana güveniyor ama benim dediğim olacak diyor anlayışı yok şimdi saygı eğer yoksa arada anlıyor seni sevgisi yok veya güven yok bakın hepsi dikkat ettiyseniz birbiriyle orantılı Hepsi olması gerekiyor. Ama bir tanesi daha az olabilir derseniz, bu acizane fikrim sevgidir. Belki şaşıracaksınız, sevgisiz olur mu diyeceksiniz. Tekrar ediyorum. Ben seni seviyorum diyen insanların, maalesef önemli bir kısmı, birbirlerini öldürüp, yaralayıp, kimileri cezaevinde, kimileri şu an mezarda. Boşanma koridorlarında, milyonlarca insan, Birbirlerini severken ortalığa başka şeyler çıkıyor. O zaman illa sevmen gerekiyor mu insan? Evet elbette seveceksin ama saygın, güvenin ve anlayışın sevginden üstün olursa mutlu olmak çok daha mümkün. Çünkü anlayışlı bir insan, karşındaki insanın bir erkek, bir kadın olduğunu bilen Aynı zamanda Allah'ın onu öyle yarattığı Celle Celalu, kendisini böyle yarattığı için onun üzerinde bir tahakküm kurmaması gerektiğini bilen, bu dünyanın bir şekilde bir imtihan dünyası olduğunu bilen insan, öyle deliler gibi sevmese de mutlu, huzurlu, birbirlerini anlayan bir aile şeklinde devam eder. Peki, burada önemli bir mevzuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bizim için her şekilde örnek olan Rasûlü Sakaleyn yani insanların, cinlerin peygamberinin hayatı nasıldı? Daha doğrusu ailesiyle hiç sorun yaşamadılar mı? Hiç acaba hanımları ile aralarında imtihanlar olmadı mı? Oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evlilikleri ile alakalı sorunlarla karşılaştı. Hatta biliyoruz ki, Siyer okurken paylaşmıştık, 20 gün kadar evi terk ettiği de olmuştu. O kadar imtihanlar yaşamış, bazı haberler gelmemiş, kendisini o konuda yalnızlığa itmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi, aile içerisinde bazı sıkıntılara maruz kalmışsa, bizlerin de aile içinde, bazı sıkıntılar yaşadığında bunu yadırgaması çok garip ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne yaptı sorunu büyütmedi gerektiğinde evden çıktı mescide gitti gerektiğinde az önce söyledik 20 güne kadar hanımlarına yaklaşmadı ama onları ne dövdü şiddet gösterdi ne küçük problemlerini yüzlerine vurdu alttan aldı bazı latifelerin olduğunu biliyoruz değil mi? Ama bakın sorunlar büyütülmek için değildi peygamberimizin gözünde sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün bu bizim için bir mihenk taşıdır. Elbette sorunsuz bir hayat isteyenler bu hayatta onunla karşılaşamayacağı gibi hatasız bir dost arayan dost bulamayacağı gibi öyle bir hayat yaşayacak bir insan yeryüzünde yoktur. Zaten bunda bir problem vardır. Başı ağrımamış, derdi olmayan, gözyaşı dökmemiş, bir tarafı sızlamamış, maddi sıkıntı yaşamamış, akrabalarından biri ölmemiş bir insan yoktur. Peki o zaman Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer tabi peygamberler, efendim, sahabe-i kiram, her birinin ayrı ayrı imtihanlarının olduğunu biliyoruz. Ama bugün, Sudan sebeplerle İslam'da çok önemli olan ailenin bozulduğunu maalesef müşahede ediyoruz. Üzülüyoruz. Bakın evlilik bir söz vermekte oysa. Bir akitti. Akit ne? Yerine getirmem gereken bir sorumluluk. Sana diyorum ki bugün bana bir 500 lira verir misin? Tamam. Ne zaman vereceksin? İnşallah üç gün sonra bir yerden para bekliyorum. Garanti olsun ben beş gün sonra vereyim dedim. O beş gün geçtikten sonra benim o parayı vermem veya beklediğim yerden para gelmedi hemen telefon açıp kardeşim senin paranı veremeyeceğim çünkü henüz gelmedi demem gerekmiyor mu? Bu akit değil midir? Evlilikte de akit vardır. E evlilik ticari mi İbrahim abi değil ama böyle bir sözleşmedir. Eğer evlilik sadece o ticari faaliyetler gibi bir ortaklıktan ibaret olursa, bir gün o ortaklık biter. Mesela, bana böyle davranacaksın, bunu şöyle yapacaksın, benim istediğim bu, e, karşıdakinin istediği bu, sen benim dediğimi yapmadın, bu akti, bu ticari faaliyeti ortadan kaldırıyorum, sözleşmeyi yırtıyorum demek değildir evlilik. Fakat evlilik, Birbirinin tamamlayıcısı, birbirine muhtaç olan sevgideki eksikliği tamamlama noktasında kadın ben onsuz, erkek de ben onsuz yapamam diyebiliyorsa ancak onunla ben tamamım, ben ancak kocamla, ben ancak karımla mutlu olabiliyorum diyorsa işte o zaman bu ortaklık o ticari ortaklıktan daha lezzetli olur. Gönül ortaklığı olur. Bir başka mevzu, aile içinde kadının da erkeğin de bir gururu vardır. Lakin bu gurur bir yere kadar gider. Mesela ailenin dışında sokağa çıktın, hiçbir şekilde gururunu ayaklar altına aldırmayacaksın, kim olursa olsun. Ama bakın burası çok önemli, bazen bir şeyleri imtihan olarak görüp, Siğneye çekmemiz çok zaruri olabiliyor. Gururunuz kırınabilir. İncindim diyebilirsiniz. Peki hangi gururdan bahsediyoruz? Bu gururu arkadaşınla ön plana çıkarabilirsin. Onunla yarış halindesin, rakibin var, dışarıda insanlar var, tanımıyorsun. Ama o senin kocan, o senin karın. Sen rakip değilsin. Eğer evlilik, karşılıklı bir mutluluk esasını tabi ise, biz gururdan söz edemeyiz. İnsan eşine karşı gururdan bahseder mi? Bazen gururu bir kenara bırakmak lazım. Bazı değerler varsa var, örneğin paralı adamsa gerekli adamdır veya şöyle şöyle kadın değerlidir. Böyle bir hakkımız yok kardeşlerim. Evet tartışırken, Aramızda bazı problemler varken bunu görmemezlikten, duymamazlıktan gelmeye çalışacağız ama hiçbir tartışma burası önemli. Karşımdaki insanı mahvedecek, incitecek ve ondan daha ileri haysiyetine zarar verecek şeyler olmamalı. Bugün katliamların, boşanmaların en önemli sebepleri arasında bu var. Haddinden fazla ileriye gidiyor olmamız ve örnekler verirken tartışırken karşımızdaki insanın hataları bir ise onu on olarak anlatmamız ailesinden bahsetmemiz bunlar çok kırıcı şeyler mesela özür dileyerek söylüyorum karşımızdaki insanı kafasız veya daha ağır kelimelerle değerlendirmemiz bizim için büyük bir tehlikedir kadın da köle değildir koca da erkek de köle değildir bir gün Hazreti Ali'nin radıyallahu an yanına birisi gelmiş. Sürekli şikayet edip duruyor. Hilafeti döneminde efendim demiş. Hanımım benle çok dalga geçiyor. Alay ediyor. Şu kadar paran yok, şu yok, bu yok vesaire. Bakmış birkaç kişiden daha buna benzer şeyler geliyor. Bir gün hutbe de demiş ki: "Ey kadınlar, siz kocanıza bir padişah gibi bugünün tabiriyle veya Kral gibi davranırsanız, kralın, padişahın karısı olursunuz. Kocanıza bir köle gibi davranırsanız, bir kölenin hanımı gibi olursunuz. Biz, idare edebildiğimiz kadar, kendimizi, karşımızdakini de idare etmek durumundayız. Bugün, maalesef ilk bölümde anlatmaya çalıştığım gibi, değer yargılarımızı kaybetmek üzereyiz. Dini değerlerini, ahlaki değerlerini kaybetmek üzere programlanmış gençler, evliliği, aile yuvasını kurmayı düşünmüyor. Evliliğe aslında bir ibadet olarak değil, biyolojik ihtiyaçları var insanların, onların karşılandığı geçici bir birliktelik olarak bakıyor. Evlenmem lazım. Neden? İşte herkes öyle yapıyor çünkü. Bir kadın var, bir erkek var işte. Cinsel yollarla tamam o da var içinde ama sadece bundan ibaret değil ve sonra bugünün bir algısı çocuğa gerek yok hiç düşünmüyorlar. Hem karşımdaki insana ben kendi özgürlüğümden, kendi fikirlerimden, kendi ne seçti işte, gururumdan ödün vereceğim, bir de hayatımı çocuğa adayacağım yok öyle dava. E benim kendi eğlencem ne olacak, kendimi ayırdığım vakit ne olacak diye işte narsizm kültürü bize bunu getirdi. Bencil bir insan. Yani adım atma olarak literatüründe hiçbir şey yok. Hep karşısındaki insanlar adım atacak. Onun etrafında insanlar kümeleşecek. Bu sadece hayal dünyasında oluyor. İşte bunu ısrarla kovalayan insanların dünyası da maalesef dört duvar arasında geçiyor. Ama bizim aile yapımız değerlidir. Çünkü bizim aileye bakışımız Kur'an ve sünnetlerden oluşur. Kardeşlerim, öyle bir değişiklik var ki hayatımızda, birçok görev üzerimize geldi. Mesela kadın sadece kadındı, erkek erkekti. Değer yargıları öyle değişti ki, kadın erkekleştirilmeye, erkekler kadınlaştırılmaya başlandı. Yediklerimiz değişti, hormonlar devreye girdi. Ama sadece bu değildi. Görevi kadının, Erkeğin görevi neyse hepsi tarhana çorbası gibi birbirine karıştırıldı. Çünkü modern bir hayat vardı. Onun dayatması vardı. Daha fazla kazanmak, daha güzel bir yerde oturmak. Hayatın çok daha büyük güzel lezzetlerine kavuşmak için sürekli çalışmalıydı. Ve bu köle sisteminde kadına verilen değer diye, sözüm ona özgürlük diye, Haydi hep beraber fabrikalara haydi çalışmaya derken kadın evden çıkartıldı ve kadıncağızın zaten evinde onca yükü varken bir de dışarıda fıtratına pek de uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda kaldı ve aynı insanlık o kadından evde de yemek yapmasını temizliği ve aynı sorumluluklarını yerine getirmesini bekledi böyle Kavramların bu şekilde mide bulandıran bir hale geldiği ve hızla döndüğü bir zamanda yaşıyoruz. Japonyalı bir düşünür var. Onun hanımı bir mülakat vermiş 1990 yılında. Hiç unutmuyorum bunu. Bazı programlarda dile getirmek için kaydettim. 13 Mayıs 1990'da o zaman yayınlanmış bir gazetede diyor ki, Japon bir hanımefendi soruyorlar. Diyorlar ki Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası attı Amerika Birleşik Devletleri. Çok kötü günler yaşandı, yüz binlerce insan öldü, engelli hale geldi. Japonya'nın diyor güçlenmesini neye bağlıyorsunuz? Çünkü o savaş yıllarından sonra çok büyük bir ivme katetti. Sanayi devrim oldu Japonya'da, bu nasıl oldu? Kadının rolü ne oldu diye sormuşlar. Bu Japon hanımefendiye. O da ne cevap vermiş bakın. Sanayi devriminin gerçekleşmesinde elbette kadının rolü çok büyük oldu Japonya'da. Evet, belki kadın kocasıyla aynı fabrikada, aynı iş yerinde, aynı atölyede erkeklerle beraber çalışmadı evet. Ama Japon kadını iş hayatında kocasının iş gücünü arttırmada huzurlu bir aile ortamı geliştirerek onlara yardımcı oldu. Adam yorgun argın evine geldiğinde güler yüzlü ve sapa sağlam dimdik duran bir Japon kadını gördü. Ve Japon kadını ülkesinin kalkınmasını sürdürecek kendi değer yargılarıyla harmanlanan genç nesillerin eğitimine büyük önem verdi. Onlar yani kendilerinden bahsediyor aile kavramını ve ailenin ne kadar önemli olduğunu önde tuttu diyor evlerinde kalarak. Çok meşhur isimlerden bir tanesi. Bir araba markası olduğu için belki reklam olur diye onu anlatmadım. Durumu bakın Japonya'dan bir örnek, İngiltere'den bir örnek verdik. ta Çanakkale'den bir örnek vermeye çalıştık. Kardeşlerim doğru her zaman doğrudur. Doğrunun kimin ağzından çıktığının bizim için bir önemi yoktur. İki kere iki dört diyorsa... Yok, o benim fikrimde değil. Yanlış bir inançtadır. O yüzden onun dediği benim için yalandır diyemezsiniz. Durum bu. Geldiğimiz noktaya bakalım bir de. Bugün mutluluğu mobilyalarda hangi katta oturduğuna ve manzarasının nereye doğru olduğuna önem veren bir nesil haline geldik. Halbuki bu bizim hastalığımız değildi. Kafirlerin hastalığıydı bu. Çünkü onlar sadece dünya için çalışıyorlardı. Onlara benzedik. Eve girdiğimiz zaman selamun aleyküm der demez orada meleklerin uçuştuğunu hissedemedik artık. Biz mutluluğumuzu zaten o anda bizimle beraber bulunan ama gözümüzde göremediğimiz meleklerde hissetmeliydik oysa. Biz Müslümandık çünkü. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanın yarısı olarak görüyor, evlenen birisini yani dininin yarısını kurtarmış. Çünkü imanın yarısı, bugün konuşmaya çalıştığımız o ev tarafından oluşturuluyor. Hac var, cihat var vesaire devam ediyor. Peki, arızasız bir ev olur mu? Problem olmayan, tartışmanın olmadığı bir ev olur mu? Olmaz. Nerede olur? Burada değil. Cennette her şey var. Kavga yok. Af buyurun, yediklerini çıkarmak yok. Ama yemek var. Lezzetler var. Tadamadığınız her şey. Daha birçok şey var. Ama kin yok. Ama hastalık yok. Ama baş ağrısı yok. Hanımların rahatsızlığı yok. Orada zorlandığın sabahlara kadar şu dua etsem, şunu yapsam, bunu yapsam Dediğin şey yok. Bunları yaptığın zamanda zevkle yapmak var. Orada zevk var. Orada keyif var. Bugünün tabiriyle ama düzgün bir tabirle eğlenmek var. Orada gülmek var. Ama kardeşim dünyada bunların sürekli olmasını düşünmen büyük bir hayal kırıklığıdır. Hayattan beklentimiz ne kadar olabilir, sürdürülebilir bir fikir olursa, o kadar mutlu oluruz dünyada. Hayattan beklentimiz ne kadar kocaman olursa, ne kadar ucu bucağı görünmeyen bir ova halini alırsa o kadar mutsuz oluruz. Neden? Çünkü buna ömrümüz yetmez. Çünkü burası Allahu Teala'nın bir imtihan dünyası ve Kur'an-ı Kerim'inde bize vasıflarını anlattığı bir yer. Hiçbir ayetinde Dünyanın vur patlasın çal oynasın sorunsuz problemsiz dert tasa olmadan günlük güneşlik bir havada geçeceğini değil tam tersine vallahi bizlere ne kadar ağır imtihanlara tabi tutulacağımız söylendi. Allah Celle Celaluhu bize zaten böyle bir söz vermedi ki vaadinden dönmez. Kardeşlerim Ahzab suresi müşrikler Medine'yi kuşatmıştı. İşte o zor zamanların anlatıldığı, buyurulduğu Ahzab Suresi. Tefsirden okumanızı tavsiye ederim. O surede Allahu Teala sahabelerin ki özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne imtihanlar yaşadığını, ne sıkıntılar çektiğini, ashab-ı kiramın ne eziyetler çektiğini bize buyuruyor. Uzun zaten devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlarsanız, bir aydan fazla bir zaman karnına taş bağlamak zorunda kaldığı acından o günler. Yine aynı surede hanımlarına sitem edildiği zaman, peygamberin niye üzüyorsunuz diye buyrulduğu zaman, eğer sizin derdiniz bu Medine böyle muhasara altında, bu sıkıntılar içerisinde kıvranıyoruz biz. Sizin derdiniz eğer ziynetlik süs eşyalarıysa alın mehrinizi ve gidin deyin. Tesirler de böyle geçiyor. Yani peygamberimiz neyle meşgul? Sizler neyle meşgulsünüz diye. Annelerimiz etrafta onca ganimet şu bu varken bir şeyler istediler. Tabi herkesin fıtratı kadın ve erkeğin değişik Hanımlar, annelerimiz, hanımlarımız biraz daha süs vesaire çünkü onlara karşı meyilli olmalarının sebebi onlarda bunların yakışması. Biz takı, şu, bu, kolye falan zaten gitmiyor bize. Onun göre bizim meylimiz yok. Fıtrattan böyle bir şey gelmiyor. Zaten bugün gördüğümüzde de insan bir yadırgıyor yani. Değil mi? Hanımlara yakışıyor bu tür şeyler, süs eşyaları çok da güzel duruyor kendilerinde. İşte Öyle şeyler istemişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki çok daha fazla bunlar devam etmiş ve o zamanki yaşadığı imtihanlar neyle uğraşıyor kendisi? Bunalmış. Böyle bir zaman imtihan yaşamış kim? Hepimizin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerimiz o zamanlar benim şu eşyam eskidi niye bizde bu yok demişler. Ama buraya lütfen dikkat ediniz. Bu tartışmalar olmuş mu? Olmuş. Yine en çok kimi seviyorsun diye sormuşlar Efendimiz Aleyhisselam'a Ayşe'yi demiş radiyallahu anha. Mevzuyu anlayabildik mi kardeşlerim? Burada bir aşağılama yok. Burada fıtrat var. Kadının da erkeğin de zayıf olduğu ve kadının da erkeğin de birbirine karşı daha üstün olduğu şeyler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını aşağılamadı, şiddet göstermedi, onların ailesiyle ilgili herhangi bir saygısızlıkta bulunmadığı gibi hanımlarına lakap da takmadı. Şunla görüşemezsin annenle sen de şu, kişiyle babanla görüşemezsin gibi şeyler de söylemedi. Hz. Ömer radıyallahu anh'ı biliyorsunuz yavaş yavaş programımızın nihayetine geliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördü bir gün bir küslük var yüzünde. Eyvah dedi acaba benim kızımdan mı bu? Öğrendi ki gerçekten kızı yani Hafsa annemizden kaynaklanmış. Aile içinde bir imtihan olmuş. Neredeyse öldürmeye kalkmış karar vermiş Hazreti Ömer radiyallahu an. Zaten yapısı da biliyorsunuz biraz daha böyle celalli. Düşünün bir hanımı Hazreti Ömer'in kızı radiyallahu an. Hazreti Ömer kızını öldürmeyi düşünüyor. Neden ama? Peygamberimi üzüyor diye. Sonra Hazreti Ebu Bekir radiyallahu demiş ki, kendisini tabii arkadaşı, yakın arkadaşı, kendisinin İslam'a gelmesine en büyük sebeplerden bir tanesi, Ebu Bekir radiyallahu anh, efendimiz, kendisini tabii kızmış, sen demiş ne yapıyorsun öyle? Böyle şeyler söyleme. Ama sonra ne olmuş biliyor musunuz? Kendisi bir hata yapmış Ebu Bekir radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi ile ilgili bu örneği de vermiş olalım. Şöyle oluyor hadise, Ayşe annemizle beraber bir mesele konuşuyorlar. Ayşe annemiz de abartıyorsun anlamına gelen, buna benzeyen bir anlam bir şeyler söylemiş. Ama sevdiği bir kadın kim aynı zamanda Cebrail aleyhisselamın nikahını kıydığı annemiz. Böyle bir durum yaşanıyor. Her aile arasında yaşanan. Şimdi bakın Hazreti Ebu Bekir gelecek radiyallahu anh. Camın önünden geçiyor. Kim? Hazreti Ayşe babası. Tam evinin önünden geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin geçtiğini görünce Ebu Bekir gel gel. Hakemlik işini sen yap buyuruyor. Lütfen burayı dikkatle dinleyiniz. Size herhangi bir Hollywood filmi anlatmıyorum. Gerçekleri konuşuyoruz. Aileyi konuşuyoruz. Ve son dakikalardayız dikkatle dinleyin. Ebu Bekir radıyallahu an’a bir hakem olur musun aramızda? deyince buyur ya Rasulullah demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir radıyallahu an eve gelmiş. Ebu Bekir demiş radıyallahu an biz Ayşe ile biraz tartıştık. Seni hakem yapalım dedik. Buyur ya Rasulullah demiş. Sonra annemize dönmüş demiş ki. Anlatayım mı babana? Ayşe annemiz ne diyor biliyor musunuz Radiyallahu anha? Anlat anlat demiş ama doğru söyleyeceksin. Eyvah. Öyle der demez babası Hazreti Ebubekir Radiyallahu an ki mizacı bu kadar sert, celalli bir yapısı olmamasına rağmen bir sinirlenmiş. Pat diye tokatı yapıştırmış annemize. Annemizin ağzı kanlar içerisinde. Terbiyesiz demiş. Hiç yalan söyler mi peygamberimiz? Eyvah. Şimdi pencereden Bekir radıyallahu anı davet eden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne için davet etmişti? Neler oldu? Efendimiz dönmüş. Ya Ebubekir, seni ne için çağırdık? Sen ne yaptın? Biz seni bunun için çağırmadık. Burada şunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyerlerde okuduğumuza göre bu olayın ayrıntıları var ama zaten vaktimiz yok. Bir latife olacaktı. Belki şöyle latife yoluyla bir şikayette bulunacaktı. Bakın daha önce nasıl bir aile yuvasıydı? O anda ne oldu? Bunu çok iyi kavramamız lazım. Bir yanlış anlamı oldu. Ebu Bekir radiyallahu hatasız değil. Sahabelerde hatasızlık yok. Oluyor. Daha sonra zaten üzülüyor o da. Barışıyorlar. Ama Aile içinde birçok şey demek ki yaşanabiliyor. Bazı küslükler yaşandı mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında yaşandı. Kardeşlerim, hatasız ev yok, hatasız dost aramadığın gibi, hatasız kadın, hatasız erkek yok, hatasız mutluluğun baki olduğu bir aile yuvası yok. Yeter ki tamir edelim. Tetikte olalım birbirimizi, Bugünün tabirini kullanayım, opsiyon gösterelim. Kredimiz yüksek olsun. Olsun ya bu hatayı yaptı ama bende kredisi. Tüketebileceği çok şey var diyelim. Bu olaylar yaşandıktan sonra Efendimiz aleyhisselam elbette hayatına devam etti. Hanımlarının gönüllerini aldı vesaire. bazen tartıştı, bazen dışarıdan bir yemek geldi. Bu yemek başka bir hanımından gelirken o hediye artık sofraya getirilen bir el hareketiyle döküldü. Bir şeyler yaşandı ama bunların üzerine gidilmedi. Demek ki hiçbirimiz evet problem yaşamak istemiyoruz ama bileceğiz ki problemsiz bir hayat yok. Allahu Teala hayırlı insanlarla insanları karşılaştırsın. Evlenmiş olan kardeşlerimizi huzurdan, mutluluktan Ayırmasın, ahirette de devam edecek yuvalar nasip eylesin ve programımızın ilk dakikalarında bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Size bazı örnekler vermiştim. Birilerinin projesi ailenin yok edilmesidir. Silahla, topla, tüfekle geçemedikleri Çanakkale'yi bugün cep telefonlarının internet sinyalleri 4G 4G bilmem neyle ve televizyon dizileriyle geçmeye çalışıyorlar. Aman dikkatli olalım. Ne olur? Ya Rabbi Celle Celaluhu, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, huzuru, afiyeti ve her daim ibadetteki lezzeti bize ver. Ne olur? Bizlerden doğacak çocuklarımızı göz aydınlığı eyle. Kabirde göz aydınlığımız eyle. Ya Rabbi, namazı onlara sevdir, örtüyü sevdir, dürüstlüğü sevdir, bizleri ve onları da Hayırlarla karşılaştır. Amin. Ya Rabbi, ne olur küs olan karı-kocaları, küçük tefek sebeplerden dolayı, şeytanın da onların üzerinde tahakküm kurduğu o yuvaları, ne olur gül bahçesine çevir. Şeytanın, kadın ve erkeğin içine koyduğu o pislikleri defetmek için, ne olur meleklerini yolla. Ve bizleri Müslüman olarak yaşayıp ölenlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve nebiyyina Muhammed.